Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız 5. AMA'da birlikteyiz. Hafta içi program blogumuzda da duyurduğum üzere bugün ağırlayacağım konuğum Bikem Ekberzade. Bikem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bikem Hanım bir yazar, bir foto muhabiri. Ee, sanırım serbest çalışan bir fotoğrafçıdır. Doğru evet, mu? Evet, 98 senesinden beri serbest çalışıyorum. Ee, aynı zamanda da Türkiye'nin ilk ve aktif olarak çalışan tek kadın fotoğrafçısı olarak. Tek kadın fotoğrafçısı. Tek kadın. Canım. Tek e, kadın savaş <gülüyor> fotoğrafçısı. Savaş fotoğrafçısı. Çok özür <gülüyor> Tek kadın fotoğrafçısı olduysak yandık yani vay halimiz ülke olarak da. <gülüyor> Bunun yanında da Bikem Hanım'ın kitaplaşmış belgesel çalışmaları da var. Hepsini konuşacağız lakin her zamanki gibi önce program blogumuzun içeriğinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Ammaradyo.blogspot.com'da bu hafta için iki fotoğrafçıya yer veriyoruz. Birincisi değerli konuğumuz Bikem Ekberzade'nin çalışmalarından bir seçki blogumuzda yer alacak. Aynı zamanda kendisinin kısa bir biyografisi de blog blogda yerini almış durumda. Bu hafta çalışmalarını sergileyeceğimiz diğer fotoğrafçı ise Magnum fotoğrafçılarından Abbas. Paris'te yaşayan İranlı fotoğrafçı Abbas'ı iç çatışma yaşayan toplumların siyasi ve sosyal hayatını belgeleyen bir fotoğrafçı olarak tanıyoruz. Şili, Küba ve Güney Afrika Abbas'ın çalıştığı ülkelerden bazıları. Çalışmalarından bir seçki de aynı şekilde blogumuzda erişilebilir durumda. E, bu hafta programımızda herhangi bir etkinlik duyurusunda bulunmayacağım. Çünkü erken bir kayıt yapıyorum. E, fakat duyurularımızda, program vlogumuzda, yayın tarihimizde e, okunabilir olacak. Bir Hanım, e, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha fazla vakit kaybetmeden sohbetimize hemen başlamak istiyorum. İlk olarak son kitabınızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. E, bahsedelim istiyorum. E, ne dersiniz? West End of the Border. E, sanırım... Ee, ...sınırın batı noktası şeklinde çevirebiliriz. Batı yakası, yakası, batı yakası gibi, batı tarafı ya da batı ucu gibi <gülüyor> evet. ve West End of the Border neyin tanıklığı? Ee, West End of the Border aslında... E Tanıkların e, bir e, belgelemesi öyle söyleyeyim. E, tanıkların neye tanık ettiği, tanıklık ettiği söz konusu olduğunda da e, yani e, akıl almaz, vahşet. <gülüyor> e, burada şimdi e, tanımlamalar biliyorsunuz yani e, tanımlamalar bilmem en azından benim için çok önemli. E, herhangi bir kelimeyi kullanıyorsanız soykırım örneğin. Ee, gerçekten bunun arkasında e, geçerli bir sebebiniz olmalı yani o tanımın içerisinde o tanımın kapsadığı şeylerden bir ya da birkaçını içinde bulunduran şeyler olmalı. Şimdi e, West End of the Border'ın aslında West End of the Border Çad'ı anlatıyor. Doğu Çad'daki e, Darfur, e, Sudan'ın Darfur bölgesinden e, 2003-2004 e, senelerindeki e, yoğun yaşanan e, şiddet olayları sonucu iç savaş sonucu kaçıp e, Çad'ın doğusundaki ee, daha doğrusu coğrafik çadın e, doğu tarafına e, e, düşen e... Çöl parçasının üzerindeki kamplarda e, nasıl hayatta kalmaya çalıştıklarını, e, aynı zamanda işte kaçış hikayelerini, e, kaçış sebeplerini, hangi etnisiteye ait olduklarını e, belirleyen, belgeleyen, e, kaydeden bunları mümkün olduğu kadar dışarı dünyaya anlatmaya çalışan, insanlara sunmaya çalışan bir kitap. E, şimdi e, burada biliyorsunuz Darfur'la özdeşleştirilen bir soykırım ol olayı var. E, kitabın aslında e, Bahsettiği yani değindiği noktalardan bir tanesi de acaba soykırım bu kadar kolay kullanılabilmeli mi? Hı hı. Yani e, hani bir Türkiye olarak da belki e, çok tartışılan bir konu bu. E, ama şimdi e, Darfur'da da işte herkes beşeri bir şekilde işte e, şey asıp çarmıha girip işte sen şeysin fasistsin şusun busun demek istiyor. Yani bir suçlu bulmak istiyor, bir sorumlu bulmak istiyor. Çünkü yaşanan vahşet o kadar koyu o kadar derin ki... E, ona bir suçu bulmadığınız zaman sanki suçsuz kimse cezalandırılmadan kurtulacakmış ve hayat böyle devam edecekmiş gibi geliyor insanlara. O yüzden bir tane sorumlu bulunmalı. Onun üzerine işte soykırım gibi çok ciddi, çok... Ee, insanların tüylerini kendi diken, diken bir suç atılmalı ee, ve onun son, onun sonrasında da biz unutmalı. içimiz rahat etmeli ve normal hayatımızın akışkanlığı içerisinde e, devam evet. etmeliyiz gibi bir şey. Ee, şimdi e, sınırlı vakitler içerisinde bu tür e, şeylere girmek, konulara girmek aslında Kesinlikle. çok yüzeysel oluyor ama e, kitabı okuyan kişiler e, bir şekilde şunu öğreniyorlar. Darfur'da e, kit hanımların içerisinde maalesef maalesef diyorum çünkü yaşayan şeyler o kadar acı ve insanların Hı -hı. E, yüz Size geldikleri, e, e, vahşet o kadar o kadar derin ki, o kadar akıl almaz bir şiddet görüyorsunuz, şiddet hikayesi duyuyorsunuz gördü, ona tanıklık ediyorsunuz ki. E, ya Evet bu adamı gerçekten soykırımdan da yargılasınlar. Daha sert suçlardan da yargılasınlar. Neticede e, onun sorumluluğunda olan topraklar içerisinde yaşanıyor bunlar. Hı hı. Ama eğer biz bunu e, yapmaya başlarsak işin içinden çıkamayız kardeşim. O zaman yarın öbür gün e, hani kukurunun yanında bol miktarda yaşta yanar. E, dolayısıyla kitabı okuyanlar bir şekilde aslında Darfur'da soykırım e, kelimesini neden temkinli kullanmamız ve hatta mümkünse kullanmamamız gerektiğini öğreniyorlar bu işin metni içerisinde evet. kitap modüler gidiyor zaten mülteci hikayeleri artı e, nacizane bir e, Darfur'da 2003-2004 senesinde tersi olarak neler yaşandı ve bunda bizlerin hani sizin hmm. ve benim sorumluluğumuz ne derecede? Zaten onu gözler önüne e, serdiğimiz zaman bakıyorsunuz ki Ömer Beşir'e gelene kadar siz ya da biz tüketim toplumumuz işte e, sebep olduğumuz küresel ısınma vesaire vesaire e, endüstriyalleşmemiz, oran Orantısız bir şekilde zenginleşmemiz, birbirlerinin gerçekten orantısız bir şekilde fakirleşmesine, onların sadece su için birbirlerini kran kranı öldürmesine, burada şiddetin hiçbir şekilde sınırı olmamasına ve sonuç itibari olarak da karşımıza böyle bir vahşet tablosu çıkmasına kadar uzanıyor. Bu kitabın çok önemli bir özelliği var. Şu anda biz basılı bir kitaptan bahsetmiyoruz. Bu kitap elektronik bir kitap olarak <gülüyor> yayınlandı ve evet. ücretsiz olarak izleyicisine, okuyucusuna diyelim, evet. sunuldu. Bir belgesel çalışmanın elektronik olarak yayınlanması da çok alışık alışıla geldik bir şey değil. <gülüyor> Neden böyle bir yol seçtiniz? Bu şekilde basmayı, ee, bu şekilde yayınlamayı? yayımlamayı? Şimdi aslında onun birçok sebebi var. Bunlardan ilk ve en önemlisi az önce bahsettiğim gibi Darfur'da yaşananlar, küresel ısınma ve dolayısıyla desertification dediğimiz çölleşme sonucu yaşananlar. Aslında olayı ilk başlatan şey o. Ve biz bu kadar ciddi anlamda hani tüketime kanı tüketimi kanıksamış, onsuz yaşayamayan bir toplum haline gelmişken e, bir de e, bu kitaplar için ekstra bir harcama yani e, malzeme harcaması, hmm. meta harcaması yapmanın e, biraz 200 yüzlük olacağını düşündük. Hmm. Daha doğrusu bu e, düşünmekten ziyade bu, bu zaman içerisinde kendi kendini hissettirdi zaten. E, ben her zaman için ya işte şimdi, benim eski e, kitabımla e, ortak çalıştığım bir yayın evi vardı. 3 aşağı 5 yukarı matbaada neler olduğunu biliyorum. Nasıl mürekke harcandığını, nasıl e, sayfa e, kağıt e, harcandığını bunları harcama demeyelim hadi hadi hı hı. bütün kopyaların satıldığını düşünelim ki e, olmuyor yani hı hı. onlar böyle broşürmüş gibi bedava dağıtılıyor efendim bazıları stok içerisinde çürüyor işte selden yağmurdan zarar görüyor çöpe atılıyor vesaire e, e, ve yani bu tarz bir şeyi tekrardan girmek o şeyin içerisine sistemin içinde tekrardan yer almak beni çok rahatsız ediyordu e, daha sonra e, Türkiye'deki yayın evli Halde malum yani e, burada parmağı tek birisine göstermek doğru değil bence e, şeyler çok önemli yani e, sorumluluk e, bizde hep böyle arka plana atılan e, elementlerden bir tanesi hı hı. iş ve insan ilişkilerinde e, dolayısıyla hani bir, bir yerden sonra bir de zor bir toplumda yaşıyoruz ekonomi olarak zor insanlar yıpranıyor iş ilişkileri geriliyor ondan bu daha sonra e, olayın sebat etmesi ve uzun süre kalması profesyonelliğin içerisinde e, duygusallık biniyor Hı -hı. Türkiye için konuşuyorum e, ve bir süre sonra o işte profesyonellik olmamaya başlıyor bu sefer siz diyorsunuz ki ya kardeşim hani ben bir fotoğrafçı olarak e, yani açıkçası kitap çıkarmak benim e, şeyim değil yani birinci listemdeki birinci nasıl sergi açmak benim listemdeki birinci maddelerden birisi değilse Hı -hı. kitap çıkarmak dedi ben foto muhabireyim ben sahada çalıştığım zaman mutluyum Çalışacağım işte e, vereceğim bir dergiye gazeteye çalışmalarım onlar bana parayı verecekler e, ben o parayla bir sonraki terbest çalıştığım için bir sonraki hikayemi finanse edeceğim ya da önceden bir ön ödeme alacağım vesaire vesaire böyle çalışacak şimdi kitap olunca kitap e, yani 4 sene doğmayı bilmeyen bir çocuk biz e, mesela. Ee ben, Çok ciddi bir emek var arkada. E, Çok bir zaman süreci de, bir süreç de var. Zaman inanılır gibi değil. Araştırmasını yapacaksınız. Hı hı. Güncel haberleri o basılana kadar ve hatta basıldıktan sonra yayınlandıktan sonra takip etmeye devam edeceksiniz. Ee, kitabın ana metni e, değişmiyor. Yani mütecilerin hikayesi kaydedildikleri ilk günden itibaren günümüze kadar hiçbir şekilde değişmiyor. Fakat kaydedileni pekiştirdiğiniz şeyler, işte Darfur'un anlatıldığı, e, bu kitabın bugün neden okunmalı, sorusuna yanıt verdiği noktalar illa ki gün bir gün değişiyor. Bakıyorsunuz acaba sular duruldu mu? Bazen diyorsunuz ki ya hani öldü bu malzeme, <gülüyor> belki bunu raflamalı. Ee, uzun yapan kısası e, yayın evlerinden de böyle bir hani e, daha işte temkinli yaklaşmalı. Bütün hani işi siz yapıyorsunuz, e, onlara veriyorsunuz, e, onlar acaba bunu karşılığını size verebiliyorlar mı fotoğrafçı olarak? Neticede. Büyük bir para kazanmıyorsunuz. Yani bunu çok açık açık konuşmak hı hı. lazım. Özellikle Türkiye'de foto muhabiriyseniz, fotoğrafçıysanız çok çok büyük bir sponsorla çalışmıyorsanız hı hı. ki mülteciler maalesef e, böyle jiletin sponsor olmak isteyebileceği <gülüyor> ya da size jileti sponsor olarak isteyebileceğiniz kadar seksi bir konu değil. E, dolayısıyla e, e, ne oluyor? E, bir yayın eviyle telif üzerine çalıştığınız zaman normal bir yabancı dergiye yapacağınız bir hikayede, alacağınız paranın üçte biri kadar bir meblaya siz beş bir çalışmanızı veriyorsunuz. Yani dolayısıyla böyle hani e, boşa koysan da olmuyor, doluya koysan da, <gülüyor> e, Siz de e, bunun üzerine eğer e, ya benim Buna ihtiyacım yok. Ben bunu maddi, e, örneğin, yani mülteci projesi maddiyata dayalı bir proje değil. Benim de öyle Hı -hı. bir rahatlığım vardı. Hı -hı. İnsanların mümkün olduğu kadar çok bu hikayede, buradaki hikayeleri duymasını istiyordum. Duymasını istemekten ziyade ben oradaki insanlara bu hikayeleri onların adına anlatmaya devam edeceğimi dair bir söz vermiştim. Hı -hı. Bu, bu sözün bir anlamda yerine getirilmesi. Yerine getirilmesi. Mesela. Dolayısıyla dedim ki yani tamam e, neyse ne biz bunu e, girelim. E, gönüllü bir şekilde yapalım ama burada gönüllü e, derken e, ben biraz hani ücretsiz yerine gönülden kısmını hı hı. ön planlı e, çıkarmak isterim. Çünkü gerçekten bu projede e, beni e, herhangi bir yayın evinin bana vereceği teliften çok daha fazla tatmin edebilecek gönülden bir şey e, e, kooperasyon ortaya çıktı. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Umarım e, okuyanlar da benzer şeyler düşünürler. İnşallah. Ben Sayın Özcan Yurdal'ın konu kaldığım programımda biraz bu konudan bahsetmiştik. Belgeselin, yani hikayelerimizin duyurulması noktasında alternatif arayışların artık bir mecburiyet olduğunu hı hı. konuşmuştuk. Kesinlikle. Şu anki medyada, şu anki Kesinlikle. ortamda. Adapte olmak zorundasınız. Evet. Yani bir şekilde o kemikleşmeyi kırmak zorundasınız. Aksi takdirde orijinal olamazsınız. Hı hı. Orijinal olmadığınız zaman da enteresan olamazsınız. Hı hı. Ve evet, belirli bir kitleyi tutarsınız belki ama yeni kitleyi kaçırırsınız. Ve bu tarz konularda yani el dediğimiz şey. Işte, farkındalık projelerinde Hı -hı. gençleri işin içine katmak, onları bilgilendirmek bence çok daha önemli. Ee, ben biraz size dönmek istiyorum şimdi. Tekrar <gülüyor> Darfur'a döneceğiz. Ee, siz yani, finans okumak için Amerika'ya gidiyorsunuz, fotoğrafçı olarak dönüyorsunuz. Hikaye bu mu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Fotoğrafa... Ana hatlarıyla öyle. <gülüyor> Gazeteci olan. yani foto olarak dönüyoruz derseniz daha çok sevinirim. Çünkü böyle fotoğrafçı olarak dönüyorsunuz deyince o kadar geniş bir şeysiydi ki biz gazeteciler daha melül varlık <gülüyor> <sonrasıyla. gülüyor> benden duymak hikaye istiyorsunuz evet. hikayeyi? Burada evet, da evet. Şey, Aralık seziyor. İyi o zaman e, şimdi bizim e, ben Kadıköy'ün Dolu Lisesi mezunuyum. Yani, eski Kadıköy Marif Koleji. E, bizim dönemimizde lisedeyken böyle bugünkü gibi kariyer danışmanları vesaire olmazdı. Biz astronot olmak isterdik. Ailemiz bize derdi ki kardeşim ne yapacaksın sen? Biz nasıl nasıl gönderelim? O yüzden e, böyle işletmeden çıkardın. E, benimki biraz kandırmacı oldu. 89 senesinde işte mezuniyetime yakın e, ben her delden, ter, telden çalıyorum. Benim annem arkeolog. Uh -huh. İşte dedim ben arkeoloji okumak istiyorum ama astronomiye de meraklıyım. Ne yapsam, ne etsem? Ee, hiç unutmuyorum. Annem dedi ki ya dedi bir kez işitme oku. Bak o çok geniş bir şey konu. Onun üzerine ne istersen yaparsın. Ee, Şaka bir tarafı e, 89 mezunuyum ben e, 40 Doğu'dan oradan e, işte bir Amerika hikayesi hmm. önde önde bir e, işletme fakültesiyle flört e, ve mezuniyet ama e, o e, 4 sene içerisinde sürekli yerini bulamamak ve dolayısıyla da 3 tane e, triple major diyorlar 3 konu üzerine e, diploma almak e, ben işte bunlardan bir tanesi bilgi işlemde bir tanesi uluslararası finansı bir tanesi uluslararası işletmeydi. Ee, akabinde e, birçok yerde staj yapmıştım, işte World Economic Forum'dan uh -huh. e, İngiltere'de çok özel bir danışmanlık firmasına kadar. E, ama benim hep daha farklı şeylere yöneltiyordu yapmak istediği yap, e, ilgimi çeken şeyler. E, i̇şte deniz biyolojisi bir ara hatta acaba dedim double major mi yapsam gitsem deniz biyolojisiyle işletmeyi beraber okusam bana dediler ki deli misin 8 önce mezun olamazsın. O zaman böyle gençsiniz 8 sene çok büyük bir zaman dilimi gibi geliyor. E, onun üzerine ben yardım kuruluşlarıyla çalışmaya başladım. Yardım kuruluşlarında işte video belgesel derken fotoğraf derken yerel bir gazetede çalışmaya başlamak okulu desteklemek için akabinde de işte biraz daha bu konuda işte Associated Press gibi yoğun çalışan özellikle ajans sistemi içerisinde yoğun çalışan varlık entitilerin içerisine girmek. Ondan sonra da zaten master televizyon gazeteciliği Akabinede. ve bugün. Evet. E, Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısısınız dedik. Şunu sormak istiyorum. Mesela Darfur'da Darfur'dayla Çat'ta çalışırken e, beraber çalıştığınız ...kadın muhabirler oldu mu... ...dünyadan, diğer milletlerden? Ya e, Darfur'da olmu yani e, ...Darfur'da çadda olmadı... E, uh -huh. ...açıkçası ben... E, ...Kosova'ya ilk gittiğim... E, ...senede de ilk birkaç ayda da... ...bayanlar daha henüz... E, ...Kuzey Arnavut'ta gelmemişlerdi... ...Kosova içerisinde olanlar vardı... E, Asıl bir kişi vardı. Onu da zaten yakın bir dönemde kaybettik. Hı hı. Arnavut, Afganistan, Pakistan, İran'da hiç karşılaşmadım. Pakistan'da muhabirler çok fazla oluyor. Hı hı. Ama Foto muhabiri olarak dünya üzerinde çok fazla, fazla yok. yok. Onlar, onlar zaten genelde işte birbirimizi tanıyoruz. Hı -hı. E, ama sorunuzun direkt cevabı çadda yoktu. Hı -hı. E, geçmişte de destekçisi olduğunuz bir proje var. E, kadınlar için, kadınlar tarafından evet. diye. E, biraz e, çok kısa bundan bahsedebilir misiniz? O günden sonra mesela bu minvalde bir aksiyon oldu mu? Kadın Hareketi'nde Biz fotoğraf. Biz projeyi bitirdik. Yani e, 4 senelik, aslında 1 sene olması gerekiyor. Çok spot bir projeydi. Tek seferlik e, bir vurkaç projesi olacaktı. Hı -hı. Bir açık artırma, bir e, sergi... E, ve bir basın açıklaması. Fakat çok fazla ilgi görünce 4 seneye kadar yaydık. Akabinde de zaten Türkiye, Türkiye'den çıkan kadın fotoğrafçıların bir envanterini oluşturduk. Kaç kadın fotoğrafçı var, ne tarzlarda çalışıyorlar. Bu sonuç gerçekten çok etkileyiciydi. Hı hı. Baş, başta söylediğiniz gibi hani <gülüyor> tek tek kadın fotoğrafçı değil. Yani biz hı hı. projenin sonunda 4 senede 400'e ulaşmıştık. E, hemen süremiz de kısalıyor ilk kitabınız olan e, yasa dışı ile biraz dönmek istiyorum e, yaşanabilir bir hayat ararken yaşamlarını kaybedenlerin anısına adadığınız hı hı. bir kitap e, bugün 24 Nisan 20 Haziran ise Dünya Mülteciler Günü'ydü. E, yani bugün yani mülteci sorununda neredeyse bir köprü gibi işleyen memlekette yaşarken yani kaç kişinin e, haberi var bundan bilmiyorum ama ama aracılığıyla duyurmak istedim geçmişte olsa ee, bu yasa dışında bahsettiğiniz iki kadın karakter var, hı hı, iki kadın evet. ölümcülciği var. Ee, daha sonradan bunlar hakkında bir malumatınız oldu mu? Evet aslında şimdi kitabı okumayanlar için bu biraz şey evet. olacak belki hani söylememek daha doğru ama oldu. Ya yani olmaması imkansız zaten ben onların olduğunu burada anlatmayayım isterseniz. Tamam. West End of the Border'da öyle bir sıkıntı yok. Oraya girdikleri zaman şeyleri başlangıcını ve benim bildiğim kadarıyla hikayelerin sonlarını görecekler. Ama yasa dışında kapıyı biraz açık bıraktık. Şöyle söyleyeyim genel olarak. Yüzde elli elliydi. Yani e, bir iyi bir kötü haberimiz vardı. <gülüyor> e, artık süremizin sonuna geliyoruz. E, son iki dakikamız. E, bir kemanın bu yoğun programımızın içinde fırsat yaratıp davetimize icabet ettiniz. Ben çok teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür size ederim. Bu güzel sohbet için e, program blogumuzun adresini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Amaradio.blogspot.com ee, tekrar edeceğim adresimizi amaradyo.blogspot.com ee, Bikem Hanım'ın son kitabı West End of the Border'ın giriş yazısından bir cümleyle programımı kapatacağım. Ee, fakat öncesinde e, West End of the Border'a ulaşmanız için bir link ee, yine program blog, blogumuzda mevcut olacak. E, o adresten e, isterseniz e, kitabı bilgisayarınıza indirebilir isterseniz online olarak okuyabilirsiniz. We can only change if we remember demiş bir Hanım e, kitabının tanıtım yazısında hatırladığımız müddetçe değiştirebiliriz. Herkesi mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir 15 gün dilerim. Hoşçakalın.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 bir pencere her gelen bakar gider Ey güzel her gelen bakar yine. oldu bize karanlık avuşıklı dünya avuşıklı dünya oldu bize karanlık ey güzel oldu bize karanlık Ama Dünyaya fotoğrafça bir bakış Hazırlayan ve sunan Murat Yanık